İyi günler sevgili dinleyicilerimiz. İyi günler. Ben de Hacıbatı söylediğine katılıyorum. Benden de iyi günler. Kara gözüm, sana güzel bir haberim var. He, ee, güzel şeyler bakalım. Hani sen şikayet edip duruyorsun ya hafızandan. Ederim, doğrudur. Ben de sana 7 günde Einstein gibi olmanın tekniklerini getirdim. Yok Einstein gibi olmak zor iş. Şimdi buluş falan da yapmak lazım. Ben almayayım en iyisi. Yahu o lafın gelişi. O lafın girişini alalım o zaman. Şöyle ki... ...sen bir hafta boyunca... ...bu denilenleri yaparsan... ...hafızanı yüzde kırk arttırırsın. Diyorsun. Diyorum. Güzel diyorsun. Güzel diyorum. <gülüyor> e, diyorsun diyorumla götüreceğiz program yapımı. E, bak şimdi. Cumartesi dişinizi her zaman kullandığınız elinizle değil, diğeriyle fırçalayın. Ben ne baba ağrılar çektim de dişimi fırçalamadım hacı bak. Şimdi bir akıl oruna mı şey edeceğim dişlerimi? Yani kara gözüm. E... Peki peki devam et. Ee? Ve kara gözüm gözünü kapatarak duş alacaksın. Duş sayım da arttı. Ee, Haftada bile çıktı o zaman. Pazar... Sabah saatlerinde bulmaca çözeceksin. Bulmaca çözecek aklım olsa bunlara ne hacet birader? Ve kısa yürüyüşe çıkacaksın. Ona eyvallah tamam. Pazartesi. Akşam yemeğinde yağlı balık yiyeceksin. İşe ya yürüyerek ya da bisikletle ya da daha önce kullanmadığın bir araçla gideceksin. Oldu. Ucuz olsun diye denemediğim bir at arabası kalmıştı. Şimdi de ona bineyim o zaman. Salı. Sözlükten bilmediğin sözcükleri öğreneceksin. Ve bunları günlük konuşmanda kullanmaya çalışacaksın. Ha, biraz entel ayakları yani. Mecburen ne yapalım yaparız. Şimdi de çarşamba. Herhangi bir kursa ya da seminere katılacaksın. Seminerde daha önce tanımadığın bir insanla konuşacaksın. Yok birader o kurs seminer pek bana göre değil. Ters. Eee ne demişler? Eşeğe altın seminer vermişler. Eşek yine eşek. <gülüyor> Eşek gibi tepelersem seni o zaman görürsün içi geçmiş turşu kılıklı mendebur. E, perşembe. Ha perşembe. İşe daha önce kullanmadığınız bir yoldan gideceksin. Televizyondaki ciddi bilgi programlarını izleyeceksin. Ciddi program? Ha buldum. E, bir spor programı var ciddi. Bir de hava durumu var zaten. Geldik cumaya. Geldik cumaya. Alışverişe çıkacaksın... ...listeyi ezberlemeye çalışacaksın. Liste? Vallahi bizim hanımın verdiği listeyi... ...rahmetli Einstein bile ezberleyemez. Bunu bilesin ha. Artık gerisi senin işin Karagöz'üm. Sağ ol. Nasıl? Anlamadığım bir yer varsa sor Karagöz'üm, çekinme. Ya Hacı bak, ben şeyi anlamadım. Şimdi ben bunu varsayalım yaptım. Bir haftada yüzde kırk, ikinci haftada yüzde seksen... ...iki ayda 320'lik bir zekaya mı sahip olacağım... ...onu şey yapamam, idrak edemedim. Zeki olacaksın zeki. Her şeyi hatırlayacaksın yani. Her şey hatırlayacak mıyım? Aman han eksik olsun öyle zeka. Allah'tan bazı şeyler unutuyorum da mutlu oluyorum. Neyi unutunca mutlu oluyorsun birader sen? Mesela gelen faturaların miktarını çocuğumun çok çalışacağım baba deyip Dört zayıf getirdiğini, medyanın ayan beyan çarpıttıklarını dağ başında karlar içinde ölüme terk edilen insana sessiz kalışını, siyasetçilerin verdiği sözleri. Aman birader, aman sen tehlikeli şeyleri hatırlamaya başladın. Bak şimdiden zekan açıldı. En iyisi sen çoğumuz gibi unut bazı şeyleri. Unut, unut, unut. Neyi unutacağım birader?